Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Gü Günaydın Ömer. Günaydın. İyi yıllar Günaydın. diyelim. Evet. Çok karanlık bulutların esniği bir yılda. Ekonomik gidişat konusunda geçen yılın ekonomik gidişatı nasıldı bir özetlemeni rica edelim. Ve asıl belki de oradan çıkarak bu yıl... Yeni yılda ekonomik gidişatın beklenti yönü, yönü ne olacak? Beklentilerimiz ve beklentiler ne olacak diye sana bir genel sınav sorusu soralım. Sınav evet. kolay bu sınav değil. Ee, tabii bilançoyu özetlemek nispeten kolay. Ee, ondan başlayalım. Mutfağım. Tabii iki büyük kaygısı hep oldu. Yani anketler onu her zaman söyledi. Bazen enflasyon ilk sırada yer aldı, bazen işsizlik. Bu iki konu üzerinde önce duralım. Neydi 2023'te yaşanan bu iki alanda? Sonra da büyümeye geçelim. Oradan tabii büyüme çok anahtar sonuçta. Nasıl seyredecek ona bağlı olarak da aslında... Hem enflasyon hem de işsizlik 2024'te nasıl bir seyir izleyeceği büyük ölçüde bu belirleyecek. Enflasyon konusunda aslında iki ayrı dönem var 2023'te. Bir ilk yarı var. Dezenflasyonun yaşandığı bir dönem. Sene başında %65 gibiydi şey yıllık enflasyon tüfeden söz etişeceğim geçici fiyatları yıllık artış ardından yüzde 40lara kadar düştü ilk yarının sonunda yani Temmuz öncesi Haziran'da yüzde 40 civarındaydı Peki ne oldu da böyle düştü sonra Aslında iyice anlaşıldı neden böyle Enflasyonda en azından enflasyon hala çok yüksek tabi %40 ne demek ama sonuçta 65'den 40'a düşen bir enflasyon var e çünkü seçim dönemiydi seçim döneminde de ne yaptı etti iktidar e, dışarıdan paralar buldu borçlar aldı döviz kurunu e, baskıladı e, tabi evet. başka fiyatları da baskıladı ne yapıp edip seçimlere işte düşen bir enflasyonda girmek istiyordu. Böyle de yaptı. Ama tabii bu baskı altında kalmış fiyatlarda artık adeta zembereğin boşanması gibi Temmuz'da seçimler bittikten sonra zaten Haziran'da döviz da rahat bırakıldı. Bir de tabii oraya geleceğim. Çok önemli iktisat politikasında çok radikal bir 180 derece radikali bırakalım. 180 derecede Dönüş yapıldı, biliyorsunuz. Faiz konusunda şey değil mi? Faiz de evet. para politikası esas olarak konusunda. Oraya döneceğiz. Ee, Zembelekten boşanır gibi boşandı enflasyon. Temmuz'da %9,5. Ağustos'ta 9 küsur. Yani iki ayda bunların birikimli şeyi %20'ye yakındır. Ee, birdenbire enflasyon tekrardan e, artışa geçti. Yılıda yüzde 65'te bitirdik. Sıfıra var, sıfır elde var, sıfır. 2024'de işte yıllık tüketici fiyat artışının yüzde 65 düzeyinde olduğu bir enflasyonla girdik. Peki, enflasyon pardon yok. bir şey soracağım arada yıla 2023'e girilirken enflasyon oranı gene yüzde 65 civarında mıydı? 0'a yani 0 elde var 0 oldu 0'a var 0 elde var 0 tabii bir de nakışlar var ee, bu enflasyonun 2023'teki seyrini e, özeti bu ama e, ayrıntılara baktığımızda tabi ilginç birkaç şey de enflasyonu da e, gündeme getirmek istiyorum bir kere bir gıda %71.2 ile bitti Bu tabi herkes ilgilendiriyor daha bir akba üstü Yani çok daha, çok daha demeyeyim de daha yüksek, %65'ten. Ama bir de e, üç tane kalem var. E, açık radyo dinleyicilerinin profilini siz belki biliyorsunuz e, anketlerden veya gözlemlerinizden ama benim gözlemlerim işte orta gelir, orta üst gelir. Eğitimli tabii. E, bir herhalde dinleyici profili var. E, e, onu ilgilendiren bu açık radyo dinleyicilerini yakından ilgilendiren 3 kalemin enflasyonunu söyleyeceğim. Sağlık %80'i bulmuş. Yani 65'le hani, şey etmeyelim. Ee, tabii çok yüksek ama beteri var. Sağlık %80'i bulmuş. Eğitim gene açık radyo e, dinleyici kitlesi açısından önemli tahmin ediyorum. Çünkü büyük bir ihtimalle işte devlet okulları yerine özel okullarda okutmaya çalışıyorlar. Çünkü devlet okullarında eğitim düzeyi iyice kötüleşti. Ee, %82 eğitim enflasyonu 2023'te. En sonuncu belki daha da yakından ilgilendiriyor ve bunu bizzat gözlemlendiklerinden eminim. Açık radyo dinleyicilerinin otel kafe, restoran. Ne kadar artmış biliyor musunuz bir yılda? Yüzde %93 yani neredeyse iki katına çıkmış. İki katına çıkmış. Aynen öyle. Ee, bir yıl içinde. Şimdi enflasyonun bilançosu bu. İşsizliğe istersen hızla bir göz atalım. Ee, i̇şsizlik e, son aya kadar, yani bir, bir kere işsizlik dediğim 2023'ün tabii daha aralık rakamlarını bilmiyoruz. İşte geçen gün e, dün hata şey geçen gün dediğim Dün açıklandı e, Kasım ayı verileri en son. Yani 11 aylık bilanço. Şöyleydi, Ekim'e kadar 10 ayda %10 civarından devraldı. İşsizlik oranını 2023 yılı. 10 ayda Ekim'de 8.6'ya kadar düşmüştük Çünkü istihdam nispeten iyi gidiyordu. Çünkü büyüme de var, onu birazdan sözünü edeceğim. Fakat gün açıklanan şey de bir kriz geldi. Tabii bu aylık veriler de çok güvenilir değil. Aylık iş gücü verileri çünkü örnekleme yetersiz tabii ki. Bunu daha önce de hep söz ettik. Ee, i̇stihdamda çok aşırı artış veya düşüşler oluyor. Ama gene de bir e, olumsuz sinyal yani. Çünkü e, istihdamda büyük bir kayıp ortaya çıkmış Kasım'da. Ee, bunun aslında Kısmen doğru da olabilir çünkü büyümede söz edeceğim ondan. Ne, ne oldu peki? birden Birdenbire %8,6'ya kadar düşmüş olan işsizlik oranı ki bu son yılların oldukça düşük bir seviyesine işaret ediyordu. 0,4 puan arttı birden. Çünkü bu çok sert bir artış. Bu hem kadınlarda hem erkeklerde yaşandı. %9'a çıktı. %9'a çıktı. Ee, tabii bu dar anlamlı işsizlik bir tabii şeyi de izliyoruz potansiyel işgücün bütünleşik oranı diyor işsizlik ve işsiz ve potansiyel işgücün bütün bütünleşik oranı bu kısaca geniş e, tanımlı işsizlik demek yani potansiyel işgücü peki e, aşina olmayan dinleyicilere hatırlatmak gerekir. E, anketlerinde iş gücü anketlerinde soru da soruluyor yani çalışıyor musun tamam çalışmıyor ee, peki iş arıyor musun arıyorsa işsiz sayılıyor ama hmm. e, aramıyorsa bir soru daha soruluyor peki çalışmayı arzuluyor musun eğer arzuluyorum diyorsa tabi çeşitli nedenler de soruluyor neden o zaman iş aramıyorsun diye ama neyse o ayrıntıya girmeyelim ama çalışmayı arzulayıp da iş aramayanlar da potansiyel iş gücünde sayılıyor. Yani bir çeşit potansiyel işsiz bunu katarak hesapladığınız zaman işsizlik oranı sene başında %16,3'tü bu geniş tanımlı işsizlik oranı ee, Kasım'da da %17,3'e yükseldi yani e, işsizlikte e, nispeten tabi e, olumlu bir diyelim yani bir şey vardı gelişme ama bunun böyle devam edip etmeyeceği büyük soru işareti Tekim Kasım verileri de böyle devam etmeyebileceğini gösterdi. Büyümenin bilançosu tabii daha henüz tam bilançoyu bilmiyoruz. Çünkü dördüncü çeyrek büyümeyi daha sonra öğreneceğiz. İlk üç çeyreği biliyoruz. Geçen yıl şeyi hatırlatayım. 2022'de %5,3 büyümüştü. Nispeten normal diyelim. Yani Türkiye'nin büyüme potansiyeli her şey iyi giderse %5 civarında büyüyebiliyor ee, ama tabii büyük bir dış açıkta oluştu. Artı enflasyon var. Çok yüksek bir enflasyon var. İktidar bunu düşürme sözü verdi. İşte dediğim gibi para politikasında 180 derecede dönüş yaptı. Mehmet Şimşek'i bu işle görevlendirdi oraya geleceğim ama neden bunu baslı büyüme ile ilgili söylüyorum Çünkü bu yüzde 5,3 ya da yüzde5 civarında bir büyümeyle bu enflasyonun istenildiği gibi düşünürlemeyeceğini ya da istenilen hızla düşürlemeyeceğini bütün meslektaşlarım söylüyor yani ciddi alacak iktisatçılar bunu söylüyorlar ve yaptı Belki biraz daha zaman kalırsa ayrıntılı değiniriz ama büyümeye dönecek olursak 2023'te e, çeyrekleri biliyoruz ilk üç çeyreği. E, en son çeyrek üçüncü çeyrekte oldukça yüksek bir büyüme e, var. Yani %5.1 ama ondan önceki çeyreklerde e, 49 lafı uzatmayayım. E, sanayi Endeksine baktığım zaman da e, biraz önce Kasım'da İstihdamda büyük bir düşüş, belki de çok sürpriz değil demiştim. Hı hı. Çünkü Ağustoslar itibaren sanayi üretim endeksi büyük bir düşüş içinde ve en son geldiği nokta hatta negatif. Yani yıllık olarak Kasım ayında bir önceki yılın Kasım ayına göre daha düşük bir sanayi üretimi var. Bu da tabii istihdam üzerinde olumsuz etki yapıyor mutlaka. Ee, sonuçta e, büyüme herhalde 2023'te benim tahminim dördüncü çeyrekte de bu gelişmeleri dikkate aldığımda yüzde dört buçuk civarında olabilir yani beşi bulmayacak herhalde ama e, şimdi bu bile e, dediğim gibi iktisatçılar açısından yüksek bir büyüme enflasyonu aşağı çekmek için sayılıyor e, şimdi Taviz vereceksin yani büyümeden. Büyümeden tavizi de Mehmet Şimşek çok açıkça söylüyor zaten. Söylüyor da yani hem diyor gelirleri böyle bu kadar artırmamak lazım diyor. Ondan sonra onu tabii şey dinlemiyor şu anda. Cumhurbaşkanı malum Mart'ta benim, o kendi açısından çok kritik bir yerel seçim var. Yerel seçim de adeta bir şey haline geldi zaten. Hani ülke genel me meclis seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi çok e, kritik bir şey gibi görülüyor. E, BK demiyor ama kritik bir eşik gibi görülüyor. Kritik bir sınav gibi görülüyor iktidar tarafında. İlle İstanbul'u, Ankara'yı geri alacak. E, onun için de dinlemiyor Mehmet Şimşek'in. E, Mart'a kadar e, bir şey olacağı yok. E, büyük bir ihtimalle kendileri de kabul ediyorlar Temmuz'a kadar hani o ge, bu geçen geçtiğimiz yıl birden bire hani enflasyon zemberinin boşandığı ay dedik oraya kadar herhalde yüzde 60 civarında gidecek bu enflasyon kendileri de bunu kabul ediyor ondan sonrası önemli şimdi ondan sonrası için yani bir baz etkisiyle onu Erdoğan'a da anlatmışlar Cumhurbaşkanı'na. O da birkaç şeyde söyledi baz etkisiyle belini kıracağız enflasyonu dedi. Baz etkisi dediği tabi Temmuz ve Ağustos'ta bu yıl herhalde %20 olmayacak enflasyon. Çok daha eğer becerebilirlerse düşük olacak. Onun için birden %40 civarına inecek enflasyon. E sonra... Yani 2024'ün ikinci yarısı esas sınav enflasyonu için 2024'ün ikinci yarısında. Sonrası iddia %30'lara düşecek yıl sonunda. Sonra 2025'te daha da düşecek. Nihayet %10'un altına 2026'da inecek. Şimdi bu ne kadar yani wishful thinking e şeye bağlı. Bu iktisat politikalarında hem faiz politikasını, para politikasını çoklukla tutacak. Vaat bu. Peki buna şimdilik Erdoğan izin veriyor, göz yumuyor ya da ee, ama yarın öbür gün yeterince enflasyon düşmemiş, zaman geçiyor, seçimler yaklaşıyor, büyük seçimler. Ee, o zaman ne düşünecek? Bilmiyoruz doğrusu. Artı bu da yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Döviz kurunun Üstünde baskılanması lazım. Çünkü Türkiye'de bu enflasyonu hızlı düşürmenin yolu e, ancak şeyle geçiyor. Döviz kurunu e, düşük tutmakla ya da en azından kavuşu kavuşuyor. Onu da tabii yapay bir şekilde yapıyorsunuz. Çünkü cari açık var. Boşlanıyorsunuz. E, bunu yaptılar. E, önemli ölçüde. 2023'ün ilk yarısında böyle yapıldı zaten. Sonra Haziran'da tekrar yükseldi ama şu aralarda durgun. E bu böyle giderse bu kadar enflasyonla mümkün değil onun da tutulması. Çünkü bu sefer Türk Lirası aşırı değerlenecek. Zaten cari açık var. Net ihracat negatif olmaya başladı. E i̇hracatçılar söylenmeye başladılar. Yani ikilem sayısı giderek artıyor dikkat ederseniz. Bence döviz kurunu da böyle istikrarlı sürdüremezler ister istemez sonunda ona da yol verecekler e o bir enflasyon yaratacak e, Tabii dışarıdan e, para geldiği takdirde onu umuyorlar e, onun için tabi çok başka şey lazım yani demokrasi lazım Avrupa Birliği ile uyum lazım o lazım e, bunlar da yok ufukta görüldüğü kadar dolayısıyla şunu kısaca söyleyeyim büyümeden büyük bir taviz vererek enflasyonu böyle ilan edildiği bir şeyle süreçte aşağı çekmek bence çok mümkün gözükmüyor yani 2024'ün tabii ki ikinci yarısında yıllık enflasyon dediğim gibi o baz etkisiyle yani Eylül ayında herhalde %40 civarında bir enflasyon göreceğiz ama sonrası bence büyük soru işareti yani pek çok meslektaş da daha uzun yıllar biz yüksek enflasyonda yaşayacağız buna göre hareket edelim diyor ee, tabi gı gıda gıda sağlık eğitim fiyatları nasıl etkilenecek diye bir bakmak yani lazım şimdi, sağlık çok maliyetlere bağlı tabi ee, eğitim valla eğitimde Şöyle bir tuhaflık da var. Bu, bu kadar yüksek artış yapıyorsunuz. Malum bunu öğretmenlere verseniz, ücretlerine yansıtsanız. Ee, ondan da çok emin değilim. Yakından da bilmiyorum. <gülüyor> Ama e, öyle anlaşılıyor ki e, özellikle otel ve lokanta ya eğitim de maliyet dolayısıyla. Hani taleple ilgili değil. Ama otel, lokanta ve şeyde şöyle e, kafe, restoran neyse e, bu %90'dan sonra bir %90 daha artmaz onu herhalde kesin söyleyebiliriz çünkü orada talep de çok önemli e, bu yüksek büyüme yüksek gelir vesaire bunlar tabi etkiledi bir gecikme de vardı o kesimde e, ama e, yani ne kadar düşer e, düşer dedim yani enflasyon ne kadar düşer fiyatlar artmaya devam edecek tabi de onu bilemiyorum ama bir ikinci yıl daha yüzde 90 atmayacağını söyleyebilirim çünkü bu fiyatlarla bence talep düşmeye başladı. Ben yani hem çevremde yakınlardan biliyorum, hem kendimden biliyorum ve daha şeye şey gidiyoruz kebaba ya da kebabına kahveye daha dikkat ediyorsun kahvelerde, hele pahalı kahvelerde oturmamaya özen gösteriyorsun. Otelleri bilmem ben. Çok otel kullanmıyorum. Yani kısacası enflasyon tabii <gülüyor> bu sağlık ve eğitim özellikle. Gıda da çok önemli. Gıda da ümitsiz vaka gibi gözüküyor. Çünkü orada para politikasıyla faizle de, de ilgisi yok gıda. Yani gıdada ne talep düşecek, ne kadar düşecek de yok. fiyatlar şişmiş, gerilecek öyle bir şey yok. Tamamen ümitsiz, verimsiz bir tarıma Mahkum edildi Türkiye. Zaten verimsizdi de çama da harcanmadı. Üretici fiyatlarıyla şey arasında muazzam bir açık oluştu. <gülüyor> Tüketici fiyatları arasında. O da verimsizliğin başka bir şeyi, görüntüsü. Sonuçta bu gıda fiyatlarının dediğim gibi düşeceği yok. İstendiği gibi. Yani daha doğrusu istendiği kadar yavaş artmayacağı kesin. Ee, bu da tabii çok büyük bir sorun ve yoksulluğu etkiliyor. <gülüyor> e şimdi <gülüyor> büyümeden bir bedel enflasyonu her şeye rağmen Mehmet Çimşek dediklerini yaparsa, Cumhurbaşkanı buna izin verirse en azından 2024'te bu olabilir sonrasını bilemiyorum o zaman işsizliğin de belli ki artacak Çünkü büyümeden büyüme daha da düşünecek Yani %2.5-3'e kadar tahminler var 2024 için Bunlar tahmin her zaman da doğru çıkmıyor Ama sonuçta bu yıldan daha düşük bir büyüme Çok muhtemel gözüküyor Bunun işaretleri de var Mesela 3. çeyrekte çok yavaşladı çeyrekten çeyreğe büyüme. Onu da not edeyim, söyleyeyim. %03 yüzde 0.3'e bakıyorsun tüketim. ikinci çeyrekten ikinci üç ayda, yani ne oluyor ikinci üç ay? İşte Nisan Mayıs Haziran'dan Temmuz Ağustos Eylül'e yüzde 1.7 tüketim düşmüş. Ki büyümeyi bu sırtlıyor. Üç talebe dayalı bir büyümemiz var. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. ...2024'te her daha düşük bir büyüme ve Türkiye'de iş gücünü karşılamak için iş gücü artışını mutlaka %4 en azından büyüme lazım, daha üzerinde lazım. E şimdi o zaman öyle olmayacaksa öyle görünüyor, işsizlik de demek ki artacak çünkü yeterince istihdam yaratılamayacak ama iş gücü artmaya devam ediyor... Yani o dar tanımlı işsizlik oranı çok artmasa bile belliki geniş tanımlı işsizlik oranında ciddi artış olacak. Ee, manzara bu 2024 manzarası kısaca. Evet yani gıda sağlık ve eğitimde çok iç açıcı bir tablo ortaya çıkıyor evet, bu, yok, yıl, bu yıl. Evet. Bu yıl içinde yok. ve en temel e, bu... üç mesele bu yani zaten. Evet. Otelden ya, az tatil yaparsın ya sen bir lokantaya gitmeyi verirsin, evde içersin. O, bundan mümkün. Ama sağlık, eğitim, gıda çocukların eğitimi nasıl yapacaksın? Yani sen, siz de biliyorsunuz, açık radyo dinleyicileri de biliyor. Sırf bu nedenle bu çocukların <gülüyor> çocuğunuz var. Bir veya iki zaten daha fazla çocuğu yok işte, kentli, eğitimde. Hanelerin, ailelerin kara kara düşünüyorlar. Ben biliyorum çevremden genç meslektaşlarımda, tanıdıklarımda hatta bir kısmı sırf bu nedenle yurt dışına gidiyor. Ya gitmek için bir çaba arıyor. neredeyse hepsi. Gidebilen de işte gidiyor, gidemiyor, devam ediyor burada ama ne yapacağını da kara kara düşünüyor. Dehşet yani eğitim. Gibi evet, bir karanlık ülkece. bir tablo çıkıyor. Yani eğitimde ve özellikle tıp alanında çalışan insanların, evet. doktorların ve sağ, sağlık hizmetinde çalışanların da yurt dışında büyük ölçüde evet. artar artan sayıda gittiklerine dair çok sayıda haberi de okuyor ve, paylaş, görüyor ve paylaşıyoruz. Yani. Evet. Olur. Olur. Peki ne yapalım? Böyle. Çok teşekkür ederiz. Süre bitti mi bilmiyorum tabii siz. Ne evet, süre... diyeyse sormak istediğiniz. Yani genel tablo zaten çok net olarak ortaya koydun. Ee, daha demokratik, daha e, sağlıklı bir ortama kavuşmak dilemekten başka. Tabii yani başka arka bir şey plandı kalmıyor. da. Yani bu büyüme hikayesinde bu demokrasi meselesi ve kurumların e, sağlığı, etkililiği çok çok önemli. E, ileride biz kalıcı bir büyüme ve kalkınma istiyorsak ve bütün bu temel e, ihtiyaçların daha kolaylıkla sağlanabileceği en azından bir e, şeye, ülkeye kavuşmak istiyorsak arka planda kesinlikle demokrasi meselesi var. Kesinlikle. Çünkü evet. o birçok başka şeyi getirecek Bir sinerji yaratacak Çok açık Beşeri sermaye kaybını engellemesinden tut da Dışarıdan Gerçek Şey değil sıcak para değil Spekülatif para değil bak, Sermayenin gelmesi Bizim bu tasarruf açığımızı Bu şekilde kapatması Verimlilik artışları <gülüyor> Vesaire vesaire birçok şeyi Kolaylaştıracak Ama Ama o da bir gözüküyor. Hele bu son gelişmeler hiç moral bozucu. Şeye girmeyelim siyasete ama hakikaten evet. çok yanım sıkkın. Seyfettin, çok teşekkür ederiz. Bunları konuşmaya 15 gün sonra devam edeceğiz. Tabii devam ederiz, evet. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. İyi Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.